Hancı kadın, ertemiz, odın kır, sürahileri doğdur, rakı getir, çabuk ol hadi diye bağırıyordu. Gelecek olanlara nasıl bir tatlı ikram edebileceğimi bilseydim bari. Eşyaları getiren adamlar bilardo odasında yine gürültü etmeye başladılar. Arabalarını da büyük kapının önünde bırakmışlar. Kırlangıç gelirken çarpıp bir yeriniz zedeleyebilir. Kırlangıç dediği hanın arabasıydı çağşu şu politi de arabalığa çeksin onu. Eh tarısı ze inandırsın bayhume. Sabahtan beri belki 15 parti bilardo oynadılar. 8 sürahi de elma şarabı içtiler. Sonra elinde kevgir onlara uzaktan bakarak bilardo'nun çuhasını yırtacaklar. İşe bakın diye söylendi. Bayhume yanıt verdi. Hadam sende. ''Pek büyük bir zarar sayılmaz. Yeni bir bilardo masası alırsın olur biter.'' Duh kadın ''Yeni bir bilardo masası mı?'' diye bağırdı. ''Ee baksana bunun iler tutar yeri kalmamış bayan Lafransua. Yine söylüyorum doğru yapmıyorsun. Hiç doğru yapmıyorsun. Hem şimdiki bilardo meraklıları dar bilye dedikleri ağır istekalar istiyorlar. Her şeyi değişti artık.'' Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Bak mesela Telliye'ye. Hancı kadın öfkesinden kıpkırmızı oldu. Esaci ekledi. Sen ne dersen de onun Bilardos'u seninkinden daha güzel. Sonra örneğin Polonya'da ya da Lyon'da sel felaketine uğrayanlar yararına bir yarışma yapmak gerekti mi de... Hancı kadın tombul omuzlarını sikerek eczacının sözünü kesti. Onun gibi serseriler korkutamaz bizi dedi. Siz keyfinize bakın Bay Hume. Lyon yaşadıkça buraya gelen müşteriler de bulunacaktır. Biz de işimizi biliriz yani. Ama bir sabah bakarsınız ki kafe Fransuva kapanmış. Kempeklerinde de kocaman bir ilan asılı. Sonra kendi kendine söylenmeye başladı. Birer de masamı değiştirecekmişim ha? Ha çamaşırlarımı yerleştirmek için ne çok işime yarıyor o benim. Sonra av mevsiminde üzerinde 6 kişiye kadar yatırdığım alıyor. Ah bu uyuşuk iyi verde nerede kaldı canım? Eczacı sordu. Bayların akşam yemeği için mi bekliyordun onu? Onu mu bekleyecekmişim? Bay Bine'yi unuttunuz galiba. Saat tam altıyı çalarken bakarsınız o da kapıdan girer. Onun kadar dakik bir insan daha yoktur dünyada. Ölür de yine yemeğini başka yerde yemez. Öyle de titiz ki elma şarabını pek güç beğenir. Bay Leon gibi değildir o. Bay Leon'un bazen saat 7'de hatta yedi buçukta bile geldiği olur Ne yediğinin farkında da değildir. Ne iyi delikanlıdır? Diğerlerinden daha yüksek sesle konuştuğu duyulmuş değildir hiç. Ehe, eğitimli biriyle eskidenjanndarmayen sonradan tahsildar olmuş biri arasında bu kadar fark olacak elbette. Saat 6'yı çaldı, bine içeri girdi. Sırtında, Sıska bedenini saran dümdüz kendiliğinden aşağıya dökülen mavi bir redingot vardı. Dilimleri kordonlarla başının tepesinde tutturulmuş deri kasketi, kalkık duran siperliğinin altında dazlak bir alnı ortaya çıkıyordu. Bu alın jandarma miferini giymekten yorulmuştu sanki. Ayrıca siyah çuhadan bir yelek, kurşuni bir pantolon giymiş, kıldan bir yaka takmıştı. Çizmeleri her mevsimde pırıl pırıl boyalıydı. Ayak parmaklarının çıkıntısı yüzünden bu çizmelerde karşılıklı iki tane şişkinlik görünüyordu. Soluk uzun yüzünü tıpkı bir çiçek tarhının kıyısı gibi çevreleyen kumra sakalının Bir tek kılı bile sakal çizgisinden dışarıya taşmıyordu. Gözleri ufak, burnu kemerliydi. Bütün kağıt oyunlarını iyi bilirdi. İyi avcıydı, güzel bir el yazısı vardı. Ayrıca evinde bir de torna tezgahı vardı. Onda sürekli peçete halkaları yapar, bu halkaları da bir sanatçı kıskançlığı bir burjuva bencilliğiyle evinde saklardı. Küçük odaya doğru yöneldi. Önce o üç değirmenciyi buradan çıkarmak gerekti. Sofra hazırlanıncaya kadar da Bay Bine sobanın yanındaki yerinde sessiz sessiz oturdu. Sonra her zamanki gibi kapıyı kapattı, kasketini başından çıkarttı. Eczacı hancı kadınla yalnız kalınca İki çift tatlı söz söylese çenesi mi aşınır yani dedi. Kadın yanıt verdi. Hiçbir zaman fazla konuşmaz. Geçen hafta buraya iki gezginci kumaş satıcısı gelmişti. İkisi de çok şakacı delikanlılardı. Akşamları öyle tuhaf şeyler anlatıyorlardı ki gözlerimden yaşlar geliyordu gülmekten. <gülüyor> Buna ne dersiniz? Bizim Bay Bine... ...dut yemiş bülbül gibi oturuyor... ...tek laf etmiyordu. Esraçı... ...orası öyle dedi. Herifin kafası işlemiyor ki... ...şakadan da anlasın. Toplulukta iki çift söz etmekten... ...aciz bir adam doğrusu. Hancı kadın... ...ama söylenildiğine göre... ...çok parası varmış dedi. Hume yanıt verdi. Parası mı? Hah... ...onun mu parası varmış... Sonra daha sakin bir sesle ekledi. Ama işi onun gibi olan adamın parası da olabilir. Bir sürü tanıdığı olan bir tüccarın, bir hukukçunun, bir doktorun, bir eczacının işleri başlarından aşkın olduğu için acayip huylu, üstelik ters olmalarını anlarım. Böyle insanlarla ilgili türlü öyküler bile vardır. ''Ama bu adamlar bir şey düşünürler hiç olmazsa. Örneğin ben. Kaç kez başıma gelmiştir. Bir ilaç etiketi yazmak için kalemi masanın üzerinde ararım da sonunda bakarım ki kulağıma kıstırmışım.'' O sırada Bayan Lefrançois kırlangıçın gelip gelmediğine bakmak için kapının önüne gitti. Sonra irkildi. Karalar giymiş bir adam... Birdenbire mutfaktan içeriye gir vermişti. Akşamın alacakaranlığında adamın kırmızı yüzlü ve pehlevan yapılı olduğu seziliyordu. Hancı kadın, "E bir emriniz mi var papaz efendi?" diye sordu. Bir yandan da ocağın üzerinde mumlarıyla sıra sıra dizili duran bakır şamdanlardan birine uzanıyordu. E, "E bir şey içmez misiniz?" azıcık fren küzümü, likörü ya da bir kadeh şarap örneğin diye sordu papaz gayet nazik bir tavırla istemem dedi şemsiyemi almaya geldim de şemsiyesini geçen gün Ernemon manastırında unutmuştu kadına sana zahmet olacak şemsiyeyi bu akşam kiliseye gönderiver dedikten sonra kiliseye gitmek üzere yola çıktı Beri yandan akşam duasının çanları çalmaya başlamıştı. Eczacı köy alanında papazın ayak seslerini artık duymaz olunca onun biraz önce takındığı tavrı pek densiz bulduğunu açıkça söyledi. İkram edilen içkiyi içmiyor. Nedensizdeki bu dedi. Bundan iğrenç bir iki yüzlülük görülmüş müdür? ''Bu papaz milleti patlayasıya yer içer de beri yandan köylüden ondalık toplama zamanının gelmesini bekler.'' Hancı kadın da papazdan yana çıktı. ''Ama sizin gibi dört adamı dizinin üstünde büküverir ha'' dedi. ''Geçen yıl bizim çocuklar samanı içeri alırlarken yardım etti onlara. Öylesine güçlü ki bir kezinde altı demet saman birden taşıyordu.'' Eczacı ooo çok güzel dedi öyleyse hiç durma kızlarını böyle ateşli heriflere günah çıkarmaya gönder. Ben hükümetin yerinde olsam papazları ayda bir kez kan aldırmaya zorunlu tutardım. Evet bayan Lefrançois her ay şöyle dört başı mamur bir kan aldırmak hem polisin hem de ahlakın yararına olur bu. Susun Tanrı aşkına Bay Hume, kafir olursunuz, dinle ilginiz yok sizin. Eczacı yanıt verdi, e, benim de dinim var, onlardan daha dindarım müstelik. Onlar gibi şaklabanlıklar, hokkabazlıklar yapmıyorum çünkü. Tersine Tanrı'ya tapınıyorum ben, yüce bir varlığa. Ne olursa olsun orası önemli değil, ben Yaradan'a tapıyorum. Çünkü yurttaş olarak, aile babası olarak ödevlerimizi yerine getirelim diye bu dünyaya bizi gönderen odur. Ama buna karşılık kiliseye gidip de bazı gümüş tepsileri öpemem. Bizden daha iyi yiyip içen bir sürü soytarıyı cebimden para vererek besleyemem doğrusu. Çünkü insan Tanrı'ya bir korudukta, bir tarlada, eskilerini yaptıkları gibi sadece gökyüzünü seyrederek bile tapınabilir. Benim Tanrım Sokrates'in, Franklin'in, Voltaire'in, Beranje'nin Tanrısı'dır. Jean-Jacques Rousseau'nun Emil adlı yapıtında Savoylu Papaz'ın Amentüs'ü başlıklı bir bölüm vardır. İşte ben... Din hakkında orada yazılı olan şeyleri bir de 1789 devriminin ölümsüz ilkelerini benimsemiş bulunuyorum. Onun için elinde bastonu çiçek bahçesinde dolaşan, dostlarını balinaların karnında oturtan bir çığlık koparıp ölen, üç gün sonra da dirilen bir adamcağıza aklım ermez benim. Aslında saçma şeyler bunlar. Sonra fizik yasalarına da aykırıdır. Bu da bize papazların hep utandırıcı bir bilgisizlik içinde yüzdüklerini, halkı da kendileriyle birlikte öyle bir bilgisizlik içinde sürüklemek istediklerini gösterir. Gözleriyle çevresinde dinleyiciler aradı sonra sustu. Çünkü... Coşkunluğu arasında belediye meclisi toplantısında sanmıştı kendini.